شرقت نفسي بنور من فهدي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت دمع بلد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلل لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثَةٍ ب ve kullu bid'atin dalala ve kullu dalaletin finnari. Aadana Allahu ve iyyakum minan nar. Rabbim bizi ve sizleri ateşten korusun. Bu dersimizin başlığı Tasavvuf ehli ile ta taamülümüz nasıl olmalı? yani tasavvuf ehliyle ilişkilerimiz, alakamız, yakınlığımız ve uzaklığımız, onlardaki tespit edilen hatalarda, onları uyarmada, onları o pislikten kurtulmalarını sağlamak için nasıl bir iz takip etmemiz gerekir, nasıl bir muamele içinde bulunmamız gerekir bu mevzuyu ana hatlarıyla teferruatını demiyorum işleme çalışacağız. Aslında tasavvuf ehli ile derken bunu bir taifeye, bir zümreye tahsis eder nitelikte demiyoruz. Aslında Kur'an'a ve sünnete ters düştüğü nispette hangi tayifeden, gruptan olursa olsun bütün insanlarla taamülümüz muamelemiz ne olmalı? Nasıl bir tavır takınmalıyız? Ne gibi niteliklere, sıfatlara sahip olmalıyız? Bu bir tasavvuf için değil, herkes için geçerli. İzmir'deki ilk seminerde benim sohbetimin başlığı müşterek değerlerimiz adı altında müşrik, Hristiyan, Yahudi, Müslüman olup bazı hurafelere saplanmış kimseler, tevhid ehli olup bazı ahlaki, muamilide hatası olan kimselerle Müşterek Değerlerimiz adı altında bir sohbet işlemiştik. Tabii ki müşterek değerler o kişi ile yakınlık ilişki sağlayabilecek sebeplerdendir. Ne olursa olsun. Yani hakikaten müşrik olan birisi, hiçbir imani bağınız yok ama arada bir akrabalığınız vardır bu akrabalık bağı kullanılmalıdır. Neden? Bu ona bir yakınlıktır. O yakınlık sebebiyle ona bir şeyler anlatabilme, onun sizi dinlemesini sağlamanız mümkündür. Müşterek taraflar derken, müşterek değerler derken müşterek olan her şey kastedilir. İstisnası. Tabii ki bu tasavvuf dediğimiz insanlarla en azından Allah'a imanda Resul'e imanda Kur'an'a, kitaba imanda bir müşterekliğimiz vardır. Her ne kadar sohbetlerde onlardaki Allah inancı, Resul inancı, kitap inancı böyledir desek de aslen Bunlara inanıyorlar. Ama bunlara imanın gereğinde sorunları var. İmanın lazımlarında sorunları var. Biz imanı alıp, lazımlara nasıl başlamamız gerekiyorsa, oradan başlamak gerektiğini ve nasıl başlamak gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor. Muhataplarımızın konusu, sorunu, mevzusu ne olursa olsun mutlak onların davetimize, onları davetimize muhatap edilmeliyiz. Yani herkes bizim davetimizin muhatabı olmalı. Herkese biz hitap edebilmeliyiz. Herkese hakkı anlatmadan sorumlu, yani mükellef olduğumuzu anlamalıyız. Çünkü bizim dinimiz, İslam dini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile onun bütün alemlere yollanılması, <gülüyor> siyah beyaz herkese yollanılması onun davetinin şumuliyetini yani evrenselliğini anlatır. Bunun için de biz onun mirasçıları olarak bu davayı yüklenirken böyle bir sorumluluğu omuzlarımızda hissetmemiz gerekiyor. Tabii ki hissettiğimiz sorumluluk ile yapabileceklerimiz arasında da iyi bir ilişki kurmalıyız. Çünkü kişinin herhangi bir şeye karşı kendisini sorumlu hissetmesi çok güzel bir şey. Çünkü insanın sorumlu olduğu şeyi yapmaya iten o sorumluluk duygusudur. Onu ne kadar hissedebiliyorsa o kadar gayrete gelir. Katiyetle kendimizi bu yolda yapabildiklerimizle ölçerek ya yani benim yapabildiğim bu kadar, daha fazlasını yapamam diyerek niyetiniz ile, kastınız ile Fiilleriniz arasında kıyaslayarak yaptığım budur, benim düşündüğüm ne demeyin. Büyük düşünün. O kadar büyük düşünün ki allah ve Celle'nin Resulüne buyurduğu gibi Biz seni bütün insanlığa yolladık bu ayetin umumiliğine bakacak olursanız Allah Resulü'nün hayatı 63 senelik ömrü Hicaz mıntıkasından nereye kadar gidebilmiştir baktığınızda bu ifadeyle bağdaşmıyor. Bu ifade gaye. Allah Resulü bu gayenin en cületkarı, en fedakarı her şeyini feda etmekten sakınmayan birisi ama ona takdir edilen yapabildiğine Hicaz Yarımadası'nın biraz dışına çıkmak 60 senelik bir ömre insanların muhatap edilmekte. Ama biz seni bütün insanlık için yolladık sözü, insan olarak var olan hangi toprak yüzü, yeryüzü varsa, oraya kadar sorumludur. Çünkü bu dini oraya kadar ulaştırmakla bizatiği olmayabilir. Ama arzusu, temennisi, gayesi o dini oraya kadar ulaştırmaktır. Çünkü Allah Resulü de bir hadis-i şerifte diyor ki: İnallah la yetruku beyten İlla adhâle İslam'ı. Allah, inan Allah, la yetrkû beyten, hiçbir ev bırakmayacak ki oraya İslamı sokmamış olsun, İslamı girdirmemiş olsun. Biz gayeyi böyle tutmalıyız. Hedefimiz bu olmalı. Hedefimizi başkasına aktarırken de. Çocuklarımızda, etrafımızdaki insanlara bakın. Niyetinizi, arzunuzu çok geniş tutun. Çocuklarınıza bunu aktarın. Nesilden nesile bu aktarıldığında içlerinden bir tanesi hakikaten bu gayeye istenildiği gibi hizmet eden birisi olarak çıkabilir. Allah Resulü İstanbul'un fethedileceğini haber verince kimler denemedi ki İstanbul'u fethetmek için? 90 yaşındaki yaşlılar bile çıktı o yola. Ha, fethetmedi ama o yolda öldü. Öyle temenni ediyoruz ki Rabbim o insanlara gayeleriyle muamelede bulunsun. Yaptıklarıyla değil. Zaten bizim Rabbimizden mükafat olarak alacağımız niyetimize göre, yaptıklarımıza göre değil. Çünkü yaptıklarımız ne olursa olsun, onun ihsanının, Allah'ın bize ihsan buyurduğu bir nimetin, nimetin bedeli olamaz, mümkün değil. Ama o bedelin celbine sebep olabilir, değil mi? Çok az bir, şey, az bir şey yaparsınız ama o öyle bir bedel görür ki ömür boyu hiç böyle onun kulluğundan sarf nazar etmeden ona kul olsanız dahi yani 60 senelik bir ömrün doğduğunuzdan ölümünüze kadar onun istediği gibi bir kul olsanız dahi hiçbir zaman bu yaptığınız O'nun bize ihsan ettiğinin karşılığı değildir. Ha onun sebebi olur. Onun için amellerimiz nedir ki, ne yaptık ki, karşılığı ne olacak şeklinde düşünmeyeceksiniz. O yaptığımız amelin, O'nun bizden razı olmasına bir şeyler yapmak istiyoruz ama bize takdir edilen yapabildiğimiz bu kadar. Fakat onun lütfu, ihsanı katiyyetle sonsuzdur. Biz tahayyülümüzle dahi ona sınır çizemeyiz. O zaman neden istenilmekten hoşlanan Rabbimizden hapsalamızın gittiği yere kadar ondan istemiyoruz? O bütün bunlara karşılık verecek. Şekilde hem zengin hem de kerem sahibidir. Muhataplarımızın konumu ne olursa olsun mutlak onları da davetimize muhatap edilmeliyiz. Herkese karşı olduğu gibi onlara karşı da sorumluyuz. Yani yukarıda başlık olarak attığımız tasavvuf eğlini kastediyorum. Allahu Azze ve Celle Tebet suresindeki bir ayet kelimede diyor ki: "Ve in ahadun minal hatta yasmaa kalamallah. Thumma ablighhu ma'mana. Zalika bi eğer müşriklerden birisi senden fırsat isterse Ona o fırsatı ver. Ta ki Allah'ın kelamını, sözünü işitsin. Müşriklerden birisi senden eman diler. Fırsat isterse, sen Allah'ın kelamını işitmesi için ona o mühleti, izini ver. Sonra, Müslüman olmazsa bile, onu güven içinde bulunacağı bir yere ulaştır. Bu müsamahan, bu hoşgörü onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Yani senin onlara müsamahan onların şirkine, küfrüne hoş baktığından yani göz yumduğundan değil onların bilmeyen bir topluluk, cahil bir topluluk olmasından dolayıdır. Değilse onlara hoş davranman. Onların yaptıklarına göz yumma, onların şirk, küfür neyse o pislikleri onları küçümsemenden dolayı değil. Bu müsamahan, bu yumuşaklığın onların cahil bir topluluk olmasından, cehaletliklerinden dolayı olmalıdır. Başka bir ayette Subhanehu ve Teala, اِذْهَبَا اِلٰى اِنَّهُ تَغَارِ فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيْهِنَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَارُ Firavuna gidin. Çünkü o iyiden iyiye azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Allah, Musa ile Harun'a hitap ediyor. Ona gidin, yani firavuna gidin. Çünkü o iyiden iyiye azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki aklını başına alır ve korkar. Belki aklını başına alır ve korkar. Burada müşrikleri genel anlamda ele aldıktan sonra eğer bizden eman dilerler, fırsat isterlerse, o fırsatı vermeliyiz. Biraz daha müşahhaslaştırarak müşrikler deyince, kendimize göre bir rakip seçer gibi, şu şu şudur diye değil. Ha, şu müşriğe iyi davranırız ama buna değil gibi bir ayrım yapamayız. Firavun'u örnek verirken, Firavun küfürde, azgınlıkta, tuğuyanda zirvede örnek gösterilecek tek misaldir. Hiçbir muhatabımız şirk olsun, kifrü olsun, zalim olsun, ne olursa olsun davetimize muhatap edineceğimiz hiçbir kimse herhalde Firavun gibi değildir, değil mi? Biz Musa olmadığımıza göre Bizim karşımızdaki değiş bir zaman firavun olmayacaktır. Burada Allah Azze ve Celle bu kadar iyi deniya azdı derken ona yumuşak davranın diyor. Olur ki, olur ki muhtemel anlamlı bir kelime akıbet hakkında bir şey bilinmezse ki insan bilmez. Bu rağmen o iman edecek mi, etmeyecek mi, hakkı kabul edecek mi, etmeyecek mi bilmiyoruz. Bu söz beşer ağzına yakışan bir söz. Allah Firavun'un bu nasihatın akabinde iman edip etmeyeceğini, söz dinleyip dinlemeyeceğini biliyordu değil mi? Ezeli ve ebedi ilmiyle. Bu lafzı bizim için kullanıyoruz. Çünkü biz Böyle bir işin akabinde neticeyi bilen bilmiyoruz. İhtimalli konuşuruz. Git anlat. Olur ki hakkı kabul edebilir. Bunu pekiştirmek için. Ya buna ne kadar anlatırsan anlat. Ne anlatırsan anlat. Ne kadar yumuşak davranırsan davran. Bu iman etmez. Sözünü kullanamayız. Olur ki iman eder. Aklını başına alır ve korkar. Bu ihtimali kullanma zorundayız. Yani muhatabımız Firavun gibi dahi olsa biz yumuşak davranmakla emrolunduk. Bu kıssa her ne kadar Musa ve Harun'un başından geçen bir olay da olsa Kur'an'da zikredilmesi herhalde bizim bunu örnek almamız için verilen bir misaldir. Örnek almamız için verilen bir misaldir. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de mutlak her nebi gibi hatta daha merhametli, daha şefkatli, daha azim bir görevle görevlendirilmiş olması hiçbir nebinin daveti Muhammed aleyhisselatü vesselamın daveti gibi bütün insanlığı muhatap edinen Şamil bir davet değildi. Az önceki zikrettiğim hadis-i şerifin devamında hani Allah'a hiçbir ev bırakmayacak ki oraya İslam'ı sokmasın. Benden önceki bütün nebiler kendi kavimlerine yollanılmıştı. Sadece kendi topluluklarına. Ben ise siyah beyaz herkese yollanmıştı. böyle bir davetin sorumluluğunu hissetme ve kendisinden sonraki nesillere hissettirme. Çünkü onun ömrü, yaşadığı coğrafya, bu ayetin anlamına intibak etmiyor. Çünkü bu ayetin hitabının genişliliğinin yanında Allah Resulü'nün ömrü yaşadığı coğrafya parçası bir olarak kalıyor. Bütün insanlığa yollanılmış olması zamanı için dahi düşünülmüş olsa o an yeryüzünde nereye kadar insan yaşıyorduysa oraya kadar sorumlu anlamındadır en azından. Ama bu Hicaz Yarımadası'nın dışına çıkmamıştır. Kaldı ki bu kıyamete kadar bütün insanlığın muhatap olacağı bir dinle risaletle yollanılmıştır. İşte bunu hissettiği gibi de sorumluluğunu başkalarının da hissetmesini sağlayacak azmi, gayreti karşısındakilere vermiş olması gerekiyor. Ve diyor ki ayeti kerimede fe bime rahmetin minallahi lintelahum ولاو كنت فضًا غليظ القلب O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Yani senin etrafındaki insanlara yumuşaklığın iyi bil ki Rabbinin bir lütfu ihsanıyla sen yumuşak davrandın. Kendi isteğin arzunla bunu becermedin. Bu senin becerin değil. Yumuşaklığı emrederken, yumuşak sözlülük davranmayı emrederken, yumuşak olmayı emrederken, hem de yumuşaklıkla vasfettiği nebi, bize kendi nefsimizden daha halim, merhametli olan bir nebiye, senin onlara yumuşaklığın, senin becerin değil. Allah'ın, yani Rabbinin bir rahmeti lütfuyla sen yumuşak davran. Neden? Ben becerdim, ben yaptım duygusuna kapılmaması için. Haşa, onun böyle bir duyguya kapılması mümkün değil. O zaman hitabın muhatabı o, ama muhatapta böyle bir nitelik yoksa, yani bu söz Allah Resuluna hitap ediyor. Onda da bu denli bir aşırılık katiyetle olmayacağına göre, o zaman Resul'ün üzerinden Allah onun ümmetine hitap ediyor. Yumuşak olun ama o yumuşaklığın getireceği sorunlara dikkat edin. Nedir? Önce bir becerdin duygusuna kapılmanızdır. Yaptım, ettim, yumuşak davranayım, güzel konuşuyorum. insanlar benim sözümle ikna oluyorlar. Bunun uçsuz bir sorun olduğunu yakalayın. Yaptığın o güzel işi mahvedebilecek bir sonuca ulaşırsınız. Eğer sen kaba ve katı kalpli olsaydın etrafında kimse kalmaz dağılır giderlerdi. Diyor. Şimdi bu Resul. Resulün mutlak tebliğde en şefkatli, en merhametli, en fasih, belir sözler hitaba sahip olan bir insandır. Ve anlattıklarının hepsi de yüzde yüz doğru. Katiyetle Resul'ün anlattıklarıyla insanlar yanlış yapmazlar. Yanlışa düşmezler. Bir insanın yanlış anlamasına sebep olmaz. Anlattığı yüzde yüz doğru ve Hakkı anlatıyor. Ama eğer sen kaba ve katı kalpli olsaydın etrafında kimse durmaz dağılır giderdi. Diyor. Allah Resulün etrafında durmayıp dağılma ne anlama gelir? İslam'a girmezler. İslamdan uzak dururlar. Senin kabalığın ve katı kalpliliğin sebebiyle demek ki birisinin neden mi hidayetine sebep olmak mümkünse onun dalaletine de sebep olmak mümkün. Hem de onun dalaletine verdiğin yanlış bilgi ve malumatlarla değil verdiğin bilgi, malumatlar yüzde yüz doğru da olsa Resul gibi ki mümkün değil kaballığımız, katı kalpliliğimiz dahi onun dalaletine sebep olabiliyor. Kaballığımız da katı kalpliliğimiz onun dalaletine İslam'dan uzaklaşmasına sebep olabilir. O zaman bence kaba ve katı kalplilikle belki söz olarak bunu kabul etmeyiz. Sözlerimizi kendimize göre kaba bulmayız. Değil mi? Karganın yavruları bile